Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı Rajim. Bismillahi Ve nes ve nes ve, ve min ve min siyat amalna. Men yehtehi Allah, ve men yudlil falah hadiyle. Ve işhedu illallah la Ve işhedu abduhu ve bat, fe inna hadithi, Allah, ve hadi muhammedin ve sellem, ve şerrel umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâ'l. Eski ve yeni bütün İslam alimleri hükümleri ispat eden, ortaya koyan, helal ve harama açıklayan muteber esasların, önünden ve ardından hiçbir şeyin boşa çıkaramadığı, hiçbir batılın yanaşmadığı, her türlü noksanlık ve fazlalıktan korunmuş olan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve kesinlikle hevasından konuşmayan ve her konuştuğu vahiden başka bir şey olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunu kabul etmişlerdir. Bunda ittifak etmişlerdir. Birinci esas olan yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde Allah Azze ve Celle bu kitaba uymayı, ona tabi olmayı, emirlerine sarılıp yasaklarından da sakınmayı emretmiştir. Nitekim Araf suresi 3. ayetinde Ey insanlar emri, emirlerimi yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Rabbinizden size indirilen vahye, Kur'an'a ve sünnete uyun. Onun dışındaki, Allah dışındaki dostlara uymayın şüphesiz siz çok az ibret alarak Hak'ka dönüyorsunuz. Enam suresi 155. ayetinde Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onun hayır ve bereket pek çoktur. O halde onun emir ve yasaklarına tabi olun. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının. Umulur ki merhamet olunursunuz. Maide suresinin 15-16. ayetlerinde şüphesiz ki Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bu açık kitapla dilediğini rızasına, emniyet ve selamet yollarına iletir. Onları küfür karanlığından çıkarıp dost doğru yola iletir. Fusilet <gülüyor> suresinin 41-42. ayetlerinde Kendilerine geldiğinde zikri, Kur'an'ı inkar edenler muhakkak ki helak olup azaba uğratılacaklardır. Şüphe yok ki bu kitap Allah'ın onu güçlü kılması ve her türlü değişikliğe uğratılmaktan korumasıyla azizdir. Önünden veya ardından ne gelirse gelsin onu hiçbir şekilde boşa çıkaramaz. O hakim olan Allah tarafından indirilmedir. Allah kemal sıfatlarla övülendir. Enam suresinin 19. ayetinde Ey Muhammed onlara de ki size ve diğer ümmetlere gelecek olan Allah'ın azabından sizi uyarmak için Allah bana bu Kur'an'ı vahyetti. İbrahim suresinin 52. ayetinde de ''Ey Muhammed sana indirdiğimiz bu Kur'an insanlara öğüt vermek ve onları Allah'ın azabından korkutmak için bir duyuru ve bildiridir.'' Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler vardır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ''Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı emreden, ona sımsıkı sarılanın, hidayet, onu terk edenin ise sapıklık üzere olduğunu gösteren birçok sayı hadisler nakledilmiştir. edilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olarak rivayet edilen bu sayı hadislerden birisi Veda Haccı'nda buyurduğu hadistir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o hadiste şöyle buyuruyor. Size ona sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmayacağınız bir şey bırakıyorum. O şey Allah'ın kitabıdır. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Başka bir hadiste size önemli büyük iki şey bırakıyorum. Birincisi içerisinde hidayet ve nur bulunan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Onu alın ona göre yaşayın ve ona sımsıkı sarılın. Bu da İmam Müslim'in Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'den rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'a sarılmayı ve ona göre yaşamayı teşvik ettikten sonra üç defa ehli iyi davranmanız hususunda sizden Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Ehlibeyt'e iyi davranmanız hususunda size Allah'tan korkmanızı hatırlatırım demiştir. Diğer bir hadiste Kur'an hakkında şöyle buyurulmaktadır. O Kur'an Allah'ın ipidir. Ona tabi olan hidayette, onu bırakıp terk eden de sapıklıktadır buyurulmuştur. Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Bu anlamda yine yani Kur'an'a tabi olup ona sımsıkı sarılmayı emreden pek çok sayı hadisler vardır. Aynı şekilde sahabelerden gelen rivayetlerde de e, bu meselelerin üzerinde önemli durulmuştur. İkincisi, İslam alimlerin ittifak ettikleri ikinci esas, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Yani sünnet deyince buradan kastımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, ve sahabelerin fiillerine karşı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onaylaması, onlara ses çıkarmamaz, kabul etmesi. Bunların tamamına sünnet deniliyor. Sahabe, tabiin ve onlardan sonra gelenler bu önemli esasa. inanmışlar, itikad etmişler sünnete ve onu hüccet, delil kabul etmişlerdir. Bunu kendilerinden sonrakileri de öğretmişlerdir, nakletmişlerdir. Yine bu konuda pek çok eserler yazmışlar ve bunu Fıkıh Sülü ve Hadis Terimleri adlı kitaplarda açıklamışlardır. Bu konuda saylamayacak kadar deliller vardır. Bunlardan birisinde Allah Azze ve Celle kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyup ona itaat etmeyi emretmiştir. Bu emir kendi döneminde yaşayan sahabe ile Onlardan sonra gelen tüm Müslümanları, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların hepsine yönelik bir emir. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam herkese birden, insanları ve cinlere, Kur'an'ın ulaştığı herkese gönderilmiştir. Herkeste kıyamete kadar ona tabi olmak, ona itaat etmekle emrolmuşlardır. Kur'an'ı tesir eden ve orada üstü kapalı olarak ifade edilen hükümleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sözlü, fiili ve takriri sünnetleri açıklamıştır. Takriri sünneti az önce söylediğimiz sahabelerin e, herhangi bir açıklamada veya fiilde bulunup da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kabul etmesi anlamındaki sünnetleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmazsa namazların kaç rekat olduğunu, hangi vakitlerde nasıl kılınacağını, kılarken nelerin gerektiğini Müslümanlar bilemezler. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmazsa oruç, zekat, hat, cihat ve iyiliği emredip kötülükten yasaklama gibi önemli emirlerin ne şekilde eda edileceğini bunların hükümlerini yine Müslümanlar bilemezlerdi. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmazsa muamelatla ilgili, alışverişle ilgili hükümleri, helal haramla ilgili hükümleri, işlenmesi halinde, yasakların işlenmesi halinde, hangi hadlerin, hangi cezaların ne şekilde uygulanacağını Müslümanlar bilemezlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı emreden ayetlerden birkaç örnek zikredelim. Ali İmran Suresinin 132. Ayetinde Ey müminler! Emrettiklerini yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmak suretiyle Allah'a ve Resulüne de itaat edin. olur ki merhamet olunursunuz buyuruyoruz. Nisa suresinin el ayetinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de yani onlara da itaat edin. Aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız o konuda hüküm vermek için onu Allah'ın kitabı, Kur'an'a ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine götürün. Allah'ın kitabı Kur'an'a ve elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine götürmek, sizin için ayrılığa düşüp görüşlerinizle hareket etmenizden daha hayırlı, sonuç bakımından da daha güzeldir. Evet Allah Azze ve Celle ümmet arasında herhangi bir meselede meydana gelecek anlaşmazlıkta, tartışmada hal yolunun Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine o meselenin arz edilmesi olduğunu beyan etmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için yegane çözüm yolu budur. Allah Azze ve Celle bir başka ayette Nisa suresinin 80. ayetinde Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de Allah'a ve Resul'e itaat etmekten yüz çevirirse bil ki ey Muhammed biz seni onların üzerine bir gözetleyici bir bekçi olarak göndermedik. Buyuruluyor. Allah Resulü ve Vesselam'ın sünneti delil olarak kabul edilmeseydi veya sünnetin tamamı Allah tarafından korunmasaydı tıpkı kitap gibi insanların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yönlendirilmesinin ve anlaşmazlığa düştüklerinde meselelerini kitaba ve sünnete arz ederek e, halletmelerinin emredilmesinin bir anlamı olmazdı. Muhakkak ki Allah zikri indirip onu koruduğu gibi, Kur'an'ı indirip onu koruduğu gibi o zikrin beyanı olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de korumuştur. Bunu hadis ilminde uzman alimlerin bu yoldaki cahit ve gayretleriyle sahih olanlarını batıl olanlarından ayırmalarıyla hadis ravilerinin durumlarını, hafıza durumlarını, dindarlık durumlarını, ne derece güvenilirdiklerini tek tek ravileri tespit etmek suretiyle bu alimlerin vesilesiyle Allah Azze ve Celle korumuştur. Bugün elimize kadar elhamdülillah ulaşmıştır. Şayet böyle olmasaydı Allah Azze ve Celle'nin sadece kitabı koruyup da sünneti korumaması halinde hükmü herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüzde Allah'a ve Rasulüne döndürün demezdi. Çünkü şayet sünnet korunmamışsa neden sünnete yönlendirsin Allah Azze ve Celle? Nitekim Allah Azze ve Celle Nahl Suresinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Kur'an'ı anlam ve hükümlerinden bilmediklerini insanlara açıklaman ve düşünüp onunla hidayeti bulmalar için sana zikri, Kur'an'ı indirdik. Nahl 44. ayet. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması olmasa insanlar Kur'an'ı anlayamazlar. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de murad ettiği şeyi anlayamazlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu sünnetiyle açıklar. Yine başka bir ayette Nahl Suresi 64. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey Muhammed! Din ve ahkam konusunda... İhtilafa düştüklerinde insanlara açıklayasın diye, beyan edesin diye sana Kur'an'ı indirdik ki onu açıkladığına dair onlara karşı bir gerekçe, iman eden bir topluluk için ise hidayet ve rahmet olsun. O halde nasıl olur da Allah Azze ve Celle hem Resulüne indirdiği Kur'an'ı insanlara açıklama etkisi verecek hem de sünneti yok sayacak veya hüccet saymayacak. Böyle bir şey olamaz veya onu muhafaza etmeyecek. Böyle bir şey mümkün değildir. Bunun bir benzeri Allah Azze ve Celle'nin Nur Suresi 54. ayetindeki şu havlidir. Ey Muhammed insanlara de ki Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev elçilik görevini yerine getirmendir. İnsanlara düşen görev ise yapmakla görevlendirildiklerini yerine getirmeleridir. Eğer ona itaat ederseniz Hakk'a hidayete erersiniz. Rasul'e düşen görev, Rabbinden apaçık gelen elçilik görevini tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Aynı surede, Nur suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruluyor. Namazı tam olarak kılın, zekatı hak edene verin, Rasul'e itaat edin. Umulur ki merhamet olunursunuz. Yine, Araf suresinin 158. ayetinde, Ey Muhammed, insanlara de ki, ben Allah tarafından hepinize birden gönderilmiş bir elçiyim. Gökler, yer ve her ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü O'nundur. Ondan başka hakkıyla ibadet edilecek hiç kimse yoktur. Mahlukatı O delirtir ve öldürür. Allah'a ve okuma yazma bilmeyen ne iman edin. Allah'a, Rabbi tarafından kendisine indirilene Kur'an'a ve kendisinden önceki peygamberlere indirilene iman eden peygambere tabi olun. Allah'a itaat olarak emrettiği şeyleri yerine getirin. Umulur ki doğru yolu bulmaya muvaffak olursunuz. Bu ayetler, hidayet ve rahmetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmakla ancak mümkün olduğunu e, ifade ediyor ve sünnetin bir hüccet olduğuna delil teşkil ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselamın sünnetiyle amel edilemez veya sünnetin aslı yoktur veya sünnete güvenilemez gibi sözler söyleyenin ise bu hidayete, bu ayetlerde zikredilen hidayete veya rahmete ulaşmasına imkan yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle Nur suresinin 63. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulullah'ın emrine aykırı davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette acıklı bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar. Diğer bir ayet Haşir suresi 7. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size neyi meşru kıldıysa onu hemen alın. Neyi de almaktan veya yapmaktan yasakladıysa Hemen ondan vazgeçin. Derhal ona son verin. Bu anlamda pek çok ayetler vardır. İlk zikredilen ayet, ayetlerin delalet ettiği üzere, açıkça gösterdiği üzere Allah'ın kitabına uyarak ona sımsıkı sarılıp emirlerini yerine getirmenin, yasaklarından sakınmanın farz olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de tabi olmak bu ayetlerle farz kılınmıştır. Ona itikad etmek, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin hüccet olduğuna itikad etmek ve gerekleriyle amel etmek, tabi olmak. Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz iki esastır. Bu iki esastan herhangi birini inkar etmek, diğerini inkar etmek ve yalanlamak demektir. Böyle bir hareket, ilim ve iman ehlinin ittifakıyla küfürdür, sapıklıktır ve İslam dininden çıkmaktır. Kur'an ve Sünneti veya bu ikisinden herhangi birini yalanlamak, reddetmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin ve getirdiği esaslara uymanın farz, ona karşı gelmenin ise, isyan etmenin ise haram oluşu hakkında pek çok mütevatir hadisler vardır. Bu hadisler, bu hadisler konusunda asrı saadetle yaşayanlar, sahabeler için e, bu ayetlerin, hadislerin hükmü neyse, kıyamet gününe kadar bütün Müslümanlar da aynı şekilde sorumludurlar. Bu konudaki hadislerde örnek olarak Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet ettikleri şu hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş sayılır. Her kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş sayılır. Diğer bir Buharinin rivayet ettiği Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten gelen hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete gireceklerdir. Sahabeler sordu, ey Allah'ın Resulü, emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir, kim yüz çevirebilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da, bana itaat eden cennete girer, emir ve yasaklarımı kabul etmeyip bana isyan eden de benden yüz çevirmiş demektir buyurdu. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Hakimin sahip bir sınatla rivayet ettikleri hadisinde, Mikdan bin Madiker Kerb anh, Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurduğunu bildiriyor. Biliniz ki bana Kur'an ve onun benzeri yani eş değerde, eş değer hükümde delil olma bakımından hadis, sünnet verilmiştir. Dikkat edin ki karnı doymuş bir kişi koltuğuna yaslanıp, bu Kur'an'a sarılın, onda helal bulduğunuzu helal, haram bulduğunuzda haram kılın diyeceği vakit yakındır. Yani bize sünnetten bahsetmeyin, Kur'an'daki bize yeter diyecek kimseler çıkacak buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Rafi aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu babasından naklediyor. Sizden biriniz, birinizi koltuğuna yaslanmış bir halde kendisine yapmasını emrettiğim veya yasakladığım bir şey hakkında sorulduğumda biz Kur'an'da neyi bulursak ona uyarız, başkasını bilmeyiz diyerek sünnetimi inkar ettiğini görmeyelim buyurmuştur. Bu da Hakim Tirmizi, Estağfurullah Ebu Davud ve İlmi Mace tarafından rivayet edilmiştir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Miktam bin Madikerib'in e, rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hayber Savaşı'nda bazı şeyleri haram kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Sizden birinizi koltuğuna yaslanmış bir halde Benim hadisim kendisine sorulduğunda beni yalanlayıp bizimle sizin aranızda Kur'an hakemdir. Ondan neyi bulursak helal, neyi helal bulursak helal, neyi haram bulursak haram sayarız diyeceği vakit yakındır. İyi biliniz ki Resulullah'ın haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Ebu Davud, e, Hakim Tirmiz ve İbni Macer sayıs senetle rivayet etmişlerdir bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Mütevatir yolla gelen bir e, hadiste hutbesinde ashabına hazır bulunanın hazır bulunmayana duyduklarını tebliğ etmesini emrederek şöyle dediği rivayet edilmiştir. Olur ki tebliğ edilen kimse yani hadisimin kendisine ulaştırıldığı kimse rivayeti bizzat işterek nakleden kimseden daha iyi anlayıp kavrayabilir. Hadislerimi nakledin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşten kimse rivayet edenden daha iyi anlayabilir hadisleri. Bu hadislerden birisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, veda haccında Arefe Bayram'ın birinci günü insanlara hitap ettiği zaman şöyle buyurmuştur. Hazır bulunan hazır bulunmayana tebliğ etsin. Olur ki tebliğ edilen kimse bizzat işiterek tebliğ eden kimseden daha iyi anlayıp kavrayabilir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Eğer Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünneti onu işten ve kendisine tebliğ edilen kimseye delil olmayıp kıyamete kadar kalıcı olmasaydı sünnetini başkasına tebliğ etmesini ashabına emretmezdi. Bundan da anlaşılmaktadır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti onu bizzat kendi ağzından Allah Resulü'nün bizzat ağzından işten sahabe ile kendilerine sahih senetlerle nakledilen nesiller için bir delildir. Yani bugün elimize sahih bir hadis ulaştığı zaman bu kesinlikle bizi bağlayan bir delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri onun sözü ve fiili sünnetlerini ezberlemişler. Kendilerinden sonra gelen tabi'ine onlar da kendilerinden sonra gelenleri tebliğ etmişler. Aynı şekilde güvenilir İslam halimleri onun sünnetini nesilden nesile aktararak asırdan asıra taşımışlardır. Kitaplar derleyip toplamışlar. Sahihini zayıfından ayırarak bir takım kanunlar ve ölçüler koymuşlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Oynamak isteyenlerin, Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek, kelimelerini değiştirmek isteyenlerin şerrinden, dinsizlerin kühründen ve tahrip etmek isteyenlerin tahribinden Kur'an-ı Kerim'i koruduğu gibi İslam alimleri de Bukhari ve Müslümin sahihleriyle diğer hadis alimlerinin e, derledikleri kitaplarda olduğu gibi elden ele dolaşıp ezberlenerek nakledilmesi gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri de böylece muhafaza edilmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle Hicr Suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki zikri yani Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biz indirdik. Onu bir değişikliğe uğratılarak ilave edilmek veya noksalınlaştırılmaktan veyahut bir kısmının kayba uğramasından koruyacak olan da biziz. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Allah tarafından inen bir vahidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruduğu gibi sünneti de korumuş ve ...onu tahrifçilerin tahrifinden ve cahillerin batıl tevilinden korumak için onların ileri sürdükleri şüpheleri ortadan kaldıran alimleri hazır kılmıştır, bulundurmuştur. Cahil, yalancı ve inkarcıların sünnete yamamaya çalıştıkları her iftira ve yalanı bu alimler bertaraf edip çürütmüşler, reddetmişlerdir. Çünkü Allah Teala sünneti Kur'an'ın tefsiri ve Kur'an'daki özetle bildirdiği hükümlerin açıklayıcısı kılmış... Buna ilave olarak Kur'an'da zikretmediği başka hükümleri de sünnet aracılığıyla bildirmiştir. Buna örnek isterseniz, mesela süt emzirme ve mirasla ilgili hükümler bir kadını halası veya teyzesiyle aynı anda nikahda tutmak, bunun haram kılması sünnetle sabittir. Bunun, bu, buna benzer hükümler kitapta belirtilmemiş bilakis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sayih sünnetinde bize ulaşmıştır. Bir kimsenin Havasıyla teyzesini aynı nikahda, aynı anda nikahlaması sünnette yasaklanmıştır. Şimdi sünnetin yüceltilmesi, ona tazim, ona göre yaşamanın farz oluşu hakkında sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelen alimlerin e, ne dediklerine bir bakalım. Ebu Hüreyre, Allah razı olsun, şöyle e, demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bazı Araplar dinden dönünce Ebu Bekir radiyallahu anh şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekatı birbirinden ayırt edenlerle savaşırım. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla, müşriklerle savaşmakla emrolundum. Bunu söylerlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı bundan müstesnadır buyurduğu halde. Sen sadece zekat vermek istemeyen insanlarla nasıl savaşırsın dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh ona zekat İslam'ın hakkı değil midir? Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olup da bana vermek istemedikleri bir yıllar dahi olsa vermediklerinden dolayı onlarla savaşırım karşılığını verdi. Ömer radıyallahu an nihayet Allah Teala Ebu Bekir'in gönlünü açmış ve onun haklı olduğunu anladım demiştir. <gülüyor> Sahabe dinden dönenlerle, mürtetlerle Savaşmak için tekrar İslam'a dönünceye kadar Ebu Bekir radıyallahu anh'a destek olup savaştılar onunla beraber. Dönmemekte ısrar edenleri öldürdüler. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ne kadar önemli ve sünnetine göre hareket etmenin farz olduğunun apaçık bir delilidir. Yani Allah Resulü ve vesselam öldü diye artık onun sünnetiyle amel etmemek söz konusu olamaz. Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir tavır takınanlara karşı. Harp etmiş, bütün sahabeler de onu desteklemişlerdir. Beraber savaşmışlardır. Birine Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelerek mirastaki payını sorar. Ebu Bekir radıyallahu anh ona Allah'ın kitabı Kur'an'da sana hiçbir pay yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve senin için bir şey tayin ettiğini bilmiyorum. Bunu insanlara yani sahabelere soracağım dedi. Ardından meseleyi sahabeye sordu. Sahabeden bazıları Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam, Allah razı olsun, Nine'ye altıda bir pay verdiğine şahitlik ettiler. Bunun üzerine Ebubekir radıyallahu anh Nine'ye bu payı verdi. Ömer radıyallahu anh, valilerine insanlar arasında Allah'ın kitabıyla, onda bulamazlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hüküm vermelerini vasiyet ederdi. Başkasının zorlamasıyla çocuğunu düşüren kadınla ilgili hüküm, Ömer radıyallahu anh'a karmaşık gelince sahabelere sordu. Sahabeden iki kişi Muhammed bin Mesleme ile Mughira bin Şube, Allah her ikisinden de razı olsun. Ömer radıyallahu anh'ın yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir köle veya cariyenin hürriyete azat edilerek hürriyete kavuşturulması gerektiğine hükmettiğini söylediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir hüküm, ee, şahit, şahit olduklarını söylediler Ömer radıyallahu anh bunun üzerine ona göre hüküm verdi bir kadının ölümünden sonra kocasının evinde ittir beklemesinin hükmü Osman radıyallahu anhe zor gelince yani bu mesel hakkında bir bilgisi olmayınca Malik bin Sinan'ın kızı Ebu Said'in de kız kardeşi olan Feria radıyallahu anhum Kocasının ölümünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itletip kadar kocasının evinde beklemesinin kendisine emredildiğini Osman radıyallahu anh'a haber vermiş. O da bu şekilde hüküm vermiştir. Yani kendisi iştahatta bulunup da mesele hükme bağlayayım dememiştir. Sünneti araştırmıştır. Ali radıyallahu anh Osman radıyallahu anh'ın temettü haccını yasakladığı haberini alınca bilakis temeddu niyetlenerek şöyle demiştir. Ben insanlardan herhangi birinin sözünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bırakamam. Sahabeden bazıları Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın ifrat haccını güzel gördüklerini söyleyerek temeddu haccını yaptığı için Abdullah bin Abbas'a radıyallahu anhumaya itiraz ettiler. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu şöyle demiştir. Başınıza gökten taş yağmasından korkulur. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyorum. Sizler Ebubekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Bakın Ebubekir ve Ömer radıyallanma bu ümmetin en faziletlileri. Nebi Aleyhissatü vesselam'dan sonra bu ümmetin en faziletleri Ebubekir ve Ömer radıyallanma. Buna rağmen İbn Abbas radıyallanma diyor ki Allah Resul'ün önüne kimseyi geçiremezsiniz. Ben size Allah Resul'ün hadisini söylüyorum. Siz Ebubekir dedi Ömer dedi diyorsunuz. Bugün size Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'dan bir hadis ulaştığı zaman hangi alim olursunuz? Bir alim'in görüşü sebebiyle sakın o hadisten dönüşçi yapmayın yoksa Allah Azze ve Celle bundan dolayı bu ümmeti tehdit etmiştir. Diyanet de buna dahil mi? Diyanet, Diyanet olsun kim olursunuz? Allah Allah Azze ve Celle e, Hucurat suresinin ilk ayetine La tu beyne yede ve rasoli Allah ve Rasul'un önüne geçmeyin buyuruyor. Allah ve Resulünün önüne kimse geçirilemez. Çünkü bu bu dinde hüküm koyma etkisi Allah Azze ve Celle'ye ayettir. Resulullah ve Vesselam onun beyan edicisidir. Allah koyar, Resul beyan eder. Başkası hüküm koyamaz. İmamlar iştihad eder, iştihadları dinde bir meselenin hükmünün Allah ve Resulü tarafından nasıl hükme bağlandığını araştırmaktan ibarettir. Yani ilgili ayet veya hadise araştırmaktır. Bir hadis bulduğu zaman o hadise aykırı, onu nesheden, ortadan kaldıran veya cem edilmesi gereken bir mesele var mı? Hangisi mukaddemdir, hangisi özeldir, hangisi umumidir? Bunun gibi ilimlerle alim kimse bunları araştırır. Hangi hadisle amel edilebileceğini, hangisinin nasıl hangisinin mensu olduğunu araştırır. Ama hadis veya ayette geçmeyen bir hükmü alim ne kadar derin bilgi sahibi olursa olsun dinde, dinin aslında olmayan bir hükmü ortaya koyamaz. Mutlaka Allah'tan ve Rasulü'nden gelen bir delile dayanmak zorundadır. Alime fetva soranda da delili sormak zorunda. Müftüye gittin. Müftü dedi ki sana şöyle yaparsan helaldir. İyi de hocam bunun delili ne? Allah Azze ve Celle'nin veya Rasulü'nden gelen bir hüküm müdür bu? Yok benim yorumum derse senin yorumun sana kalsın bize Allah'ın dinindeki hüküm lazım. Bunu demesi lazım. Müftülerin de yani fetva veren, ilim ehlinin, araştıran kimselerin de kendisine delil sorulmasından rahatsız olmaması lazım. Çünkü bizden öncekilerin dinlerini tahrif etmesi bu sebeple olmuştur. Ehli kitap dinlerini alimlerine, rahiplerine havale etmişler. Onlar da keyiflerine göre fetvalar vermişlerdir. Allah'ın hükümlerini keyiflerine göre çevirmişlerdir. Şayet deselerdi ki bu alimleri, ehli kitabın alimleri deselerdi ki, ya işte Tevrat'ta şöyle bir hüküm var ama bu bize ağır geldi, biz bununla amel edemeyiz. Bunu dememişlerdir. Bilakis onu tahrif ederek kendileri yaşamadıkları gibi kendilerine fetva soranları da ifsad etmişlerdir. Saptırmışlardır. Evet, evet, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma sünnetle ilgili bazı meselelerde tartışınca kendisine yani bir hadis rivayet edildi zaman muhatabı tartışıyor. Yani şöyle olsa böyle olsa veya Ebu Ömer senin baban şöyle diyor diye bir şey söylüyorlar bu arada. Siz bizler Ömer'e mi uymakla emrolunduk yoksa Resulullah'a mı diyor. Ömer radıyallahu babası. Biz Ömer'e mi tabi olmakla emrolunduk, Resulullah'a mı diye soruyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam önüne ne kadar kıymet bulursalar olsunlar kimse geçirilemez. İmran bin Husayn radıyallahu an sünnetten bahsederken orada bulunanlardan birisi bize Allah'ın kitabından haber ver, Kuran'dan haber ver deyince ona hiddetlenerek şöyle der. Sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Şayet sünnet olmasaydı öğle namazının farzının 4 rekat olduğunu, akşamın 3 farzının 3, sabah namazının farzının 2 rekat olduğunu, zekat ve diğer konularla ilgili hükümleri detaylı olarak bilemezdik demiştir. Evet, sünnetin yüceltilmesi, sünnete göre yaşamanın farz oluşu ve ona aykırı hareket etmekten sakındırmakla ilgili olarak sahabelerden bunun gibi daha pek çok rivayetler gelmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kadın kullarını camilere gitmekten alıkoymayın dediğini hatırlattığında çocuklarından Bilal, Bilal bin Abdullah şöyle diyor. Allah'a yemin olsun ki onlar camilere gitmekten alıkoyacağız. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer öfkelenerek şöyle demiştir. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kadın kullarını camilere gitmekten alıkoymayın buyurdu diyorum. Sen de Allah'a yemin olsun ki onlar camilere gitmekten alıkoyacağız diyorsun. Ona öfkeleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Abdullah bin Mugaffel radiyallahu an, akrabalarından birisinin fiske taşı attığını görünce ona bunu yapmasını yasaklıyor ve şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiske taşı atmayı yasaklayarak şöyle buyurdu. O ne av avlar ne de düşmanı yaralar. Lakin o diş kırar ve göz çıkarır. Daha sonra gidip döndüğünde, işini görüp döndüğünde bakıyor ki o akrabası halen o fiske taşını atmaya devam ediyor. Bunun üzerine şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki bir daha seninle konuşmayacağım. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiske taş atmayı yasakladı diyorum. Sen ise bunu tekrar yapıyorsun. Onlar Allah Resulü ve vesselamın sünnetini bu kadar tazim ediyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerden birisinin parmağında altın bir halka görüyor yüzük. Parmağında diyor ateşten bir halka görüyorum buyuruyor. Sahabe derhal alıyor fırlatıyor atıyor onu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçip gidiyor herhalde. Diğer sahabeler diyor ki yahu sen bu yüzüğü attın al onu başka işlerinde kullanırsın hanımına verirsin. Çünkü erkeklere aram bu e, veya başka bir şekilde değerlendirsin satarsın falan diyorlar. O sahabe diyor ki vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ateşledi ya ben bir daha ona dokunmam diyor. Onların imanı bu şekildeydi. İşte bizim de ancak Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenlere bu şekilde teslimiyet göstermemiz halinde kurtuluşa ermemiz mümkün. Onun sünnetini bu şekilde tazim etmemiz lazım. Beyha ki Allah ona rahmet eylesin. Tabinin büyüklerinden Eyyub-e Sahtiyani'nin Şöyle dediğini naklediyor. Birisine sünnetten konuştuğum zaman sünneti bırak da bize Kur'an'dan haber ver derse bil ki o kimse sapıtmıştır. Çünkü Kur'an'ı anlaman yagani yolu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Namazı kılın diyor Allah Azze ve Celle biz Resul'ün sünnet olmasa anlayamıyoruz bunu. Ne şekilde kılacağımızı bilemiyoruz. Zekatı verin diyor. Aleykümselam ve Ramazan. Hangi maldan ne kadar zekat verileceğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a açıklıyor. Bunun gibi Evzai Allah ona rahmet eylesin şöyle diyor. Sünnet Kur'an açıklayıcısı ve mutlak bir hükmünü sınırlayan veyahut Allah Teala'nın ey Muhammed Kur'an'ın anlam ve hükümlerinden bilmediklerini insanlara açıklaman ve düşünüp onunla hidayet bulmaları için zikri Kur'an'ı indirdik. Zikri sana indirdik buyuruyor. Bu ayette buyurulduğu gibi Kur'an da zikredilmeyen hükümler getirebilir demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Biliniz ki bana Kur'an ve onun misli, yani sünnet, hadis verilmiştir. Hadisini az önce nakletmiştik. Amir Reşşabi'den ve haki naklediyor. Amir insanlara şöyle demiştir. Sizler ancak sahih hadisleri terk ettiğinizde helak olursunuz. Yani sadece hadislerle amel değil. Hadislerin sahih olanlarıyla amel etmek zorundayız. Zayıf hadislerle amel edilmez. İş, i̇şitip itaat etmek. Yine Beyhaki İmam Evzai'den rivayet ediyor. Evzay bir arkadaşına şöyle der. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis ulaşırsa sakın onun dışında bir şey söylemeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen vahyi tebliğ ederdi. Yine Beyhaki büyük hadis imamlarından Süfyan-ı Sevri'den. Allah ona rahmet eylesin. Rivayetine göre şöyle demiştir Süfyan. İlmin tamamı ancak hadis ilmidir. Başka bir şey değil. İmam Malik, Maliki mezhebinin imamı. Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Bizden hiç kimse yoktur ki başkasının görüşlerini, başkalar da bizim görüşlerimizi reddetmesin. Yani her beşerin görüşü reddedilebilir. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kabrini göstererek ancak işte şu kabirde yatan zatın sözü bundan müstesnadır. Yani onun sözü ancak alınır asla reddedilemez demiştir. İmam Ebu Hanife Allah ona rahmet eylesin şöyle der. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelirse, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis ulaşırsa başımın ve gözümün üstünde yeri vardır. İmam Şafii de rahmetullahi aleyh şöyle der. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahip bir hadis rivayet edildiği halde onu delil olarak al alıp kabul etmezsem sizler benim aklımın gitmiş olduğuna şahit olun. Bilin ki ben delirmişimdir. Yani Allah rızlından bir hadis gelecek ben ondan başka bir şeyle amel edeceğim. Bu mümkün değil diyor. Yine İmam Şafi Allah razı olsun şöyle diyor. Bir söz söyler de bu söylediğim söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan hadise aykırı olursa benim sözümü duvara çalın. İmam Ahmed bin Hanbel Allah rahmet eylesin şöyle diyor bir arkadaşına. Ne beni ne Maliki ne Şafi'yi taklid et. Sen de bizim aldığımız yerden al. Yani kitap ve sünnete müracaat et. İmam Ahmet yine şöyle diyor. Allah Teala'nın Resulün emrine aykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya ahirette elin bir azaba uğratılmaktan sakınsınlar buyurduğu Hadisin senedi ve sıhhatini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geldiğini bildikleri halde yani hem bu ayeti hem de hadisin sahip bir şekilde geldiğini bildikleri halde süfyana gidip soranlara ben hayret ederim demiştir. Yani Allah Resulü'nden bir hadis geliyor sana. Sen Allah'ın Resulü'ne uyma emrini ve ona muhalefet edildiği takdirde nasıl bir belanın seni beklediğini bileceksin. Ve hadisin sana sahip bir şekilde geldiğini bileceksin. Buna rağmen o hadisle amel etmeyince gidip falına filana soracaksın diyor. Bu gayet şaşılacak bir iş diyor. Ardından şöyle diyor. İmam Ahmet devam ediyor. Ayette geçen fitne nedir bilir misin? Fitne şirktir. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü reddederse kalbine bir şüphe girer de bu yüzden helak olur. Neuzübillah. Tabinin büyüklerinden büyük müfessir Mücahit bin Cebir. Ki Mücahit bin Cebir baştan sona Kur'an-ı Kerim'in tamamının tefsirini İbn Abbas radiyallahu anh'a almıştır, ondan dinlemiştir. Diyor ki eğer aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz Gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız o konuda hüküm vermek için Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine müracaat edin. Ayette geçen Allah'a dönmekten kasıt Allah'ın kitabı Kur'an'a, Kur'an'a müracaattır. Resulüne dönmekten kasıt ise sünnete başvurmaktır. Beyhaki Zühri'den, rahmetullahi aleyhiden rivayet ediyor. Zühri şöyle der. Bizden önceki alimlerimiz, Zühri tabiinden bir alim. Bizden önceki alimlerimiz yani tabiinin büyükleri ve sahabeleri kastediyor. Sünnete sarılmak kurtuluştur derlerdi. i̇bn kudame rahmetullahi, Ravdatun Nazir adlı kitabının Esasul Ahkam bölümünde şöyle der. Şer'i esasların ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü hüccettir, delildir. Çünkü onun doğruluğuna, Allah'ın emirlerine itaat ettiğine ve yasaklarından kaçındığına Kur'an şahittir. i̇bn Kesir rahmetullahi aleyh şöyle der. Resulullah'ın emrine aykırı hareket edenler başlarına bir bela gelmesinden veya ahirette elin bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar ayetini. Yani Nisa 9'u e, e, Nur 63'ü tefsir ederken şöyle der. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri onun yolu, metodu, sünneti ve şeriatıdır. Söz ve ameller onun söz ve amelleriyle değer kazanır. Onun söz ve amellerine uygun olan söz ve ameller Allah tarafından kabul edilir. Onun söz ve amellerine uygun olmayan söz ve ameller kimden gelirse gelsin sahibine reddedilir. Bukhar ve Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyorlar. Her kim bu dinimizden olmayan bir şeyi ona ihtiyaç ederse, eklerse... O ihtas ettiği şey kendisine olunur Diğer bir rivayette kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o olunur Buyruluyor. Yani gizli ve açık Resulullah sallallahu aleyhi ve emrine aykırı davrananlar kalplerine küfür, nifak ve bid'at gibi belaların gelmesinden yahut dünyada kısas veya had cezası uygulanarak veyahut hapis cezası ve buna benzer cezalara çarptırılarak cezalandırılmaktan korkup sakınsınlar. Ebu Hürer radiyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Benimle sizin benzeriniz ateş yakan bir adamın durumu gibidir. Ateş etrafı aydınlatınca kelebek ve ateşe düşen şu hayvanlar ateşe düşmeye başlar. Adam onları ateşe düşmemeye düşürmemeye çalışırken hayvanlar ona galip gelir de ateşin içine girerler ısrarla. İşte bu benimle sizin durumunuz gibidir. Ben sizin ateşe düşmenize engel olmaya çalışıyorum. Sizler ise bana galip gelerek kendinizi ateşin içine atıyorsunuz. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine itaat etmeyenlerin hali budur. Bu misal veriliyor. Bu hadis Ahmet bin Hanbel Abdülrezzak e, Musannef'inde e, rivayet etmiş bunu. Bu konularda yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olma konusunda pek çok alimler ehemmiyetle durmuşlar, altını çizmişler. Bu konuda ayet ve hadisleri derleyip ümmeti sakındırmışlardır. Bunlardan birisi... Allah rahmet eylesin. Celaleddin Suyuti'dir. Miftahul cenne fil ihticaç bir sünne. Yani sünnete sarılarak cennetin anahtarı, şey cennetin anahtarı sünneti delil olarak kabul etmektir. Manasına gelen eserinde, bu ismi verdiği eserinde şöyle diyor. Biliniz ki Allah sizlere merhamet etsin. Her kim... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olan sözlü veya fiili bir hadisi inkar ederse kafir olur ve İslam dairesinden çıkarak Yahudi, Hristiyan veya Allah'ın dilediği küfür topluluklarından birisiyle haşr olur. Bundan Allah'a sınırız. Sahabe, tabi ve onlardan sonra gelen ilim ehlinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yüceltmenin ve ona göre yaşamanın, bu sünnete tabi olup onun gereğiyle yaşamanın farz olduğuna, ona aykırı hareket etmenin ise tehlikeli olduğuna dair pek çok sözü vardır. Bu konuda icmalar ittifakları vardır. İnşallah bu e, biraz belki uzadı. haklarınızı helal edin. E, bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini, Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki emirlerini e, bir nebze olsun burada hatırlatmış oluruz. Bu bizler için bir zikir olur, hatırlatma olur. Sen hatırlat, şüphesiz ki hatırlatmak fayda verir buyurur Allah Azze ve Celle. Bunları sürekli aklımızda tutup yapmamız gereken her işte Allah'ın şeriatına göre hareket etmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmazsak işte o zaman bir şeylerin farkına varırız. Daha dikkatli yaşamaya başlarız. Allah Azze ve Celle bizleri her halimizde ve hareketlerimizde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ugun bir şekilde yaşamayı ve ahirette de onunla beraber haşrolmayı nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en ve estağfurüke ve etubü ileyk ve rabbil alemin. Amin. Allah cümlemizden razı olsun.